Alemin. Essalatu vesselamü ala Muhammedin ve ala alihi ve Geçen dersimizde Musa Aleyhisselam'ın bu suredeki kıssasının baş taraflarını ele almıştık. Musa Aleyhisselam'ın başka surelerden görüp öğrendiğimiz gibi kıssasının başka yerlerinden kayınpederi ile kızlarından birisinin mehri olmak üzere 8 yıllık hizmet etme akdini yaptığını, sözleşmesi yaptığını görüyoruz. Bu hadisede fıkhi bakımdan aslında önemli iki mesele vardır. Hatta birçok mesele vardır. Özellikle de evlenmek ve nikah ile ilgili mesele. Bir, nikahın velisi meselesidir. Burada gördüğümüz gibi, kızın babası Musa Aleyhisselam'a, ben sana iki kızımdan birisini nikahlamak istiyorum diyor. Bu, nikahta velayetin, kızın mevcudiyetine rağmen, ...velayette hakkına sahip olanın kızını nikahlayacağını gösteriyor. Kızın burada rızası aranır mı aranmaz mı meselesi... ...esasında... ...kızın... ...babasına... ...babacığım... ...sen bunu ücretle çalıştır... ...çünkü o... ...kasas suresinde gelecek... ...ücretle çalıştırdıklarının arasında hayırlı ve güvenilir bir kimsedir. Diyor. Kızın bu beyanı, kızın bu beyanı zımnen böyle bir evliliği kabul ettiği anlamına da geliyor. Ama nikahlanan kendisi olursa. Rivayetler de, yorumlar da, müfessirlerin yorumları da... Evlendirilen kızın o olduğunu gösteriyor. Veya ona işaret ediyor. Bir diğer husus, Hanefi mezhebinin kanaatine muhalif bir husustur. Hizmetin, Hizmetin mehir olacağıdır. Ve mehirden menfaatlenenin, Bazı hallerde kızın kendisinin de, ...olup olamayacağıdır. Çünkü bu hizmetten... ...kim istifade etti? Aslında şu aleyhisselam... ...bir rivayete göre o olduğu söyleniyor. Yani kızların babası... ...istifade etti değil mi? Dolaylı olarak... ...bu işleri gören... ...babalarının yerine bu işleri gören... ...kızlar da istifade etti. Bu iki kızdan birisi evlendi... Dolayısıyla en azından mehrin bir kısmı ancak menfaat itibariyle kız raci olmuştur. Evlenen hanıma raci olmuştur. Tabi burada da eğer eğer şeriatimizde mehir evlenen kadının hakkıdır. Nikahlanacak olan kadının hakkıdır hükmü bulunmamış olsaydı mehir evlenen kendisiyle evlenilen nikahlanılan kadına ve kadının yakınlarına menfaat olabilir hükmü çıkartılabilirdi bu hadiselerden bu kıssalardan fakat Allahu alem buradan çıkartılacak en sarih netice mehrin Hanefi mezhebinin kanaati gibi olmayarak nakit ve aynı mal dışında da olabileceğidir. Burada gördüğümüz gibi bir hizmettir mehir. Mehir burada hizmettir. Bir hizmettir. Fakat biz Hanefiler olarak ben mesela nikah kıydığım zaman... Efendim, kızım ne istiyorsun mehir olarak diye sorduğumuz zaman e, umre istiyorum. Umre mehir olmaz diyor. Umre mehir olmaz. O bir ibadettir. Kocan seni götürürse ne hala götürmese şey değil. Ha Ama vereceği parayı parayla umreye gitmek istersen gidebilirsin. Onda bir sakınca yok. Çünkü o para senindir. Veya Arsa isteyebilirsin. Tarla isteyebilirsin. Apartman isteyebilirsin. 5 milyon isteyebilirsin. 20 milyon isteyebilirsin. Her neyse. 100 lira isteyebilirsin. Temelli de bağışlayabilirsin. Bu hak ama senin hakkındır. Şeriatimizde e, önceki şeriatlerden farklı olarak bu konuda şu hüküm bellidir. Mehir. ...nikahlanılan... ...kızın veya kadının hakkıdır. Ondan başka hiç kimsenin... ...onun rızası dışında... ...o hakta tasarruf etme... ...şeyi yoktur. Şansı, hakkı, imkanı yoktur. İşte bu şekilde... ...Musa Aleyhisselam... ...hanımıyla evleniyor. Evleniyor. Efendim... ...hizmetini ifa ediyor... Kendisine yakışan nedir? Daha mükemmel olanı yapmaktır. Dolayısıyla فَاِتْ مَمْتَ اَشْرَبْ فَمِنْ indik diyordu kızın babası ona tamamlarsan o da senin iyiliğindir diyor. Musa aleyhisselama yakışan ihsan edicilerden birisi olarak onu ona tamamlamasıdır. Dolayısıyla İslam alimlerinin de müfessirlerinin de kanaati Musa Aleyhisselam'ın hizmetini 10 yıla tamamladığı şeklindedir. Ve yola koyuluyor. Bir kış gecesi soğuk karanlık yolunu kaybediyor. Yolunu kaybedince gördüğü bir yanan ateşten ya ısınırlar veya yol sahip, yol ne tarafta diye sorarlar diye ümitle oraya gidiyor. Oraya gidince Musa Aleyhisselam'a gördüğümüz geçen hafta son ayet olan 8. ayette belirtildiği gibi aziz Allah. Ateşin yanına gelince diyor ona şöyle seslenildi. Ateş ve ateşin çevresinde bulunanlar mübarek kılındı. Alemlerin Rabbi Allah her türlü eksiklikten münezzehtir. Şimdi böyle bir hatırıma geldi. Sanki bu ayet-i kerimenin bu bölümü adeta vahdet-i vücutçuların kanaatlerini reddetmek üzere. ...zikredilmiş gibidir. Çünkü... ...vahdet-i vücutçular... ...veya yanlış müevviller... ...tefsircilerin bir kısmı... ...haşa... ...Cenab-ı Allah'ın... ...sesiyle... ...sesiyle... Efendim, ...veyahut da nuruyla... ...o ağacın içine sildiğini... ...iddia eden sapık kanaatler var. allah Teala haşa hiçbir şekilde parçalanmaz bir parçalara ayrılmaz onun bir parçası mahlukattan herhangi birisinin içerisine girmez onun için Cenab-ı Allah burada hemen tesbihini zikrederek ayet-i kerimeyi bitirmiştir çünkü Allah Adem'e kendi ruhundan üfledi veya ben ona kendi ruhumdan üflediğim takdirde ona secde edenler olarak yere kapanın. Ayet-i kerimesini de Allah'ın ruhundan, haşa Allah'ın ruhundan bir parça ayrıldı, Adem'e girdi diye yorumlayan sapık anlayışlar da var. İşte ayet-i kerimenin bu bölümü bu gibi batıl anlayışları Cenab-ı Allah'ı tesbih ederek, tenzih ederek ne yapmıştır? Yüceltmiştir. Böyle bir şeyin olmadığını ifade etmiştir. Hulul Hıristiyanların nazariyesidir. Yani Allah'ın mahlukatın içine girmesi. Hırzai onunla Nereli iç içe Hırzai olması. Nereli tabi. Tabi. Hulul budur. Hulul Hıristiyanlık inancıdır. Ve bu Hıristiyani anlayış maalesef vahdeti vücutta da görülen bir anlayış. Cenab-ı Allah hülülden münezzeh ettir. Akıl da kabul etmez hululu. Ezeli, ebedi, kamil bir varlık. Haşa. Kısmen veya tamamen. Halik nasıl mahlukunun içine girer? Akıl bunu kabul etmez ki. Haşa bu. Efendime söyleyeyim iki ağaç parçası değil ki marangoz abilerimiz onları bir araya getirip birbirlerine geçirme yapsınlar veya kaynak yapsınlar, yapıştırsınlar bir şeyler yapsınlar. Öyle değil ki. Ya bir ayakkabı değildir ki tabanaslarını bilmemesini vesairesi vesairesini üstünü altını birbirine geçiresin bir şey yaparsın. Öyle şey olmaz. allah Teala bu ayet-i kerimede ve subhanellahi rabbil alemin diyor. Bütün alemlerin Rabbi olan Allah her türlü eksiklikten münezzehtir. Rabb ayrıdır, merbub ayrıdır. Yani Rabbin yarattığı alemler ayrıdır. Biz alemlere hamd etmiyoruz. Alemlerin Rabbine hamd ediyoruz. Alemleri tenzih etmiyoruz. Alemlerin Rabbini tenzih ediyoruz. Bu incelik çok çok büyük bir inceliktir. Gerçekten de Cenab-ı Allah'ın düşündüğümüz zaman allah Teala kendisi lütfettiği zaman Kur'an-ı Kerim'in incelikleri, ifadelerindeki güzellikler, ifadelerindeki delikler, inanın bitip tükenmek bilmiyor. Her gün aynı ayet-i kerime üzerinde dursak o ayet-i kerimeyle alakalı olarak her gün yeni şeyler söyleyeceğiz. Kur'an öyle bir kitaptır. Kur'an öyle bir kitaptır. Ondan sonra Cenabı Allah Musa Aleyhisselam'a yine hitap ediyor. Ya Musa! Ey Musa! Sen sakın bu işi ağacın veya ağacın yanında herhangi bir varlığın bu işi yaptığını sana seslendiğini zannetme. İnnehu anallahu'l-azizü'l-hakim. Sana seslenen gerçekte sadece benim, Allah'ım El Aziz ve El Hakim olan. El Aziz daha önce defalarca geldikçe söylediğimiz gibi Hiçbir kimsenin gücüne karşı koyamayacağı her şeyin mutlak galibi demektir. El-Hakim de hikmeti, şeriatı ve takdiri sonsuz olan demektir. ve el asak, asanı yere bırak. Asanı yere bırak. فَلَمَّا raa'ha تَهْتَزُّكَ اَنَّهَا جَهَانُّ Asasının küçücük bir yılan gibi hızlıca kıvrıla kıvrıla hareket ettiğini görünce وَلَّا مُدْبِرَنْ وَلَمْ Arkasını döndü ve bakmadı. Arkasına bakmadan kaçtı. Şimdi Asanın büyüklüğünde ve o büyüklükteki bir yılanın hareketi gibi bir hareket görseydi, Allah-u Alem Musa Aleyhisselam kalbindeki şecaatten ötürü böyle bir yılandan korkmayacaktı. Ve onun için anormal bir şey de görmeyecekti. Kaçmasını ve arkasından gelecek olan mucizenin de ona, Gösterilmesi için bir münasebet olmayacaktı. Cenab-ı Allah o muazzam asayı büyük bir yılan gibi hareket ettirmiyor ağır ağır. Hızlı hareket eden o küçücük yılanlar gibi korak ve hızlı hareket ettirince Musa Aleyhisselam olayı anlamakta o zaman zorlanıyor. Niye? Çünkü hem iri Kocaman bir şey. Değil mi? Ne yandan bakarsanız bakınız Musa Aleyhisselam'ın asası bir adamın boyuna yakındı. O büyüklükteki bir yılan elbette ki küçük yılanlar gibi hızlı hareket edemez. Fakat bu yılanda gördüğü Musa Aleyhisselam'ın gördüğü bu yılanda böyle bir anormallik vardı. Olağan dışılık vardı yani. Kocaman bir yılan ve küçücük bir yılan gibi <gülüyor> hızlıca hareket ediyor. Bizim gibi bilmiyorum, başkaları da mutlaka görmüştür. Sıcak iklimlerde bulunanlar, yılanların çeşit çeşit bazı özelliklerini iyi kötü biliyor, görürler. Gerçekten, öyle şu alandakta yılan ağır ağır asta asta gider. Çok ciddi tehlikeler gördüğü zaman hızlanır. Bayağı ama mümkün değil. Küçük şöyle şu parmağım kalınlığında veya şu serçe parmağım kalınlığında. Hatta ondan da daha ince yılanlar öyle bir hızlı hareket eder ki ummadığınız şekilde. Öyle gidiyor. Ha, Musa Aleyhisselam yılanın bu iriliğine rağmen bu kadar hızlı ve kıvrak hareket ettiğini görünce artık o orada şecaat yılandan korkmama hadisesi yok. Yılandan korkma hadisesi de değil bu. Yılanın bu olağan dışı halinden çekinme var. Musa aleyhisselam bu değişik bir şey diyor. Onun için hemen arkasını dönüp gidiyor. Arkasına bakmadan. Ve lemudbira ve lem Arkasını dönüp gitti ve lem Arkasına bakmadan. Arkasını dönüp bakmadan tabanlara kuvvet Türkçe'deki tabiriyle koşmaya başladı. Ya Musa la tahaf. Önce ben alimlerin Rabbi Allah'ım diye ona sesleniliyor. Ondan sonra korkma denildiği zaman artık korkma demesiyle birlikte Musa Aleyhisselam'dan korku tamamıyla zail oldu, ortadan kalktı. Niçin? inni la yakhafu ladayya al bakın celab Allah ifade eder Musa Aleyhisselam'ı adım adım risalete hazırlıyor. Çünkü vahiy almak hadisesi vahya mazhar olmak hadisesi büyük bir hadisedir. İlk seslenişin dehşetini daha başka dehşetli haller göstererek ne yapıyor? İfade konuyu değiştirir. Musa Aleyhisselam artık ağaçtan Allahü Teala'nın seslenişinin korku ve dehşetinden farklı bir korku ve dehşete kapılmıştır. O farklı korku ve dehşet içerisindeyken Cenab-ı Allah ona sükunet veriyor. Arkasından niçin Sükunete ermesinin gerektiğini anlatıyor. Çünkü rasuller benim huzurumda, benim nezdimde korkmazlar. Ya Rasuller elçiler, kendisinin elçileri. Elçilere güven verilmesi de buradandır. Çünkü elçi elçi Elçiye zeval olmaz diyorlar ya. Başkasının mesajını iletiyor. O bir görevlidir. Ondan sonra belki sana faydalı, belki zararlı veya senin nasıl bir yol izleyeceğini bildirmek üzere geliyor. Senin karşındakiler, yanından geldiğin kimse sana bunları teklif ediyor, bunları söylüyor, bunları istiyor. Sen de kendini ona göre ayarla demek üzere geliyor. Onun için elçilerden, elçilerin güven altında olması... Cenab-ı Allah'ın adeta bir emridir, bir hükmüdür. müdür? İlla man zlme, thumma beddala husnem bagdusu'in, fäinni rahim. Zulmeden müstesna. Resuller zaten zulmetmez. Ama kendilerine ulaşan Allah'ın risaleti, yani rasuller tarafından kendilerine ulaştırılan İlahi risaleti değiştirerek zalimlik eden korkar. Buna Arapçada biz munkatı istisna diyoruz. Çünkü zalimler rasullerden değildir. Yani rasuller arasından zalim olmaz. Onun için bu istisnaya munkatı istisna denilir. Yani istisna edilen ile kendisinden istisna yapılan ayrı ayrı kimselerdir. Ayrı türden kimselerdir. Resuller ayrıdır, zalimler ayrıdır. Benden sadece zalimler korksun diyor. Zulmetmeyenler, Resuller başta olmak üzere. Resullerin getirdikleri şeriatın, risaletin dışına çıkmayanlar korkmasınlar. Resuller ve Resullerin izleyicileri benim huzurumda korkmazlar demek istiyor. Ni arkası bunu getiriyor. Summe baddala husna. Zalimken zalimliğini iyilikle değiştirirse. Ba'de in yani kötülükten sonra. Sonra kim kötülükten sonra güzellik yaparsa fe inni gafurur rahim. Ben o kötülüğü bağışlarım ve ona iyilikte bulunduğu için merhametimle muamele ederim. Onun için Cenab-ı Allah ey kendi nefisleri aleyhinde kötülük yaparak aşırıya gitmiş olan kullarım Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyiniz. Şirk dahil tevbe neticesinde Allahü Teala'nın affetmeyeceği hiçbir günah yoktur. Hiçbir günah yoktur. Tevbe ve istiğfar ile birlikte hiçbir günah da kalmaz. Yeter ki kul yaptığından hayal ederek utanarak, sıkılarak, pişmanlık duyarak Allah'tan mağfiret dilesin. Çünkü burada bir kayıt yok. Bakın. <gülüyor> Tek bir kayıt var. Kötülükten sonra iyilik yapacaksın. O kötülüğün yerini, daha doğrusu o kötülüğü bırakacaksın ki İyiliğe başlamış olasın. İyiliğe başlamış olasın. Namaz kılman, kılmamanın tövbesi tev, nedir? Namaz kılmaktır. Bitti. İçki, içme günahını, tövbesi nedir? İçkiyi bırakmaktır. Bıraktın mı iyilik yapmış olursun. Zekat vermemenin tövbesi nedir? Zekat vermemeye başlamak. İşte kötülükten hemen sonra iyilik böyle yapılır. Peygamber Aleyhissalatu vesselam da böyle diyor. Ve etbis-seyyatel hasenetu temhuhuha. Kötülükten hemen sonra iyilik yap ki o yaptığın iyilik o kötülüğü silsin. Sildikten sonra Allahü Teala silmesi onun gafur ismidir. Gafur isminin tecellisidir. Mağfiret eder, çokça mağfiret eder. Rahim ise sana iyiliğe on misli en azından. On mislini vermesi suretiyle tecelli eder. Merhametinin de sınırı yoktur. Onun için bu da mübalağa kipidir. Rahim çok merhamet, Pek merhamet. Fiinsağfurullah. Allah'ın bu gibi isimleri hatta bütün isimleri üzerinde adam akıllı düşünürdüğü zaman sadece bizim Allah'ı isimleriyle güzel isimleriyle bize tanıtmış olmaz. Allah'ın her bir ismi insan oğlunun ruhuna apayrı bir ünsiyet. Apayrı bir zevk, apayrı bir muhabbet kazandırıyor. Onun için Cenab-ı Allah'ı sevmenin, ona bağlanmanın en güzel yollarının başında ne gelir? Onu isimleriyle doğru bir şekilde tanımak gelir. En güzel, en kestirme yoludur. Allah'ı isimleriyle tanıyor musun? O isimlerinin anlamı üzerinde tefekkür ediyor musun? Senin Allah'ı sevmemenin önünde, ...sevmenin önünde... ...herhangi bir engel... ...bulunmaz Allah'ın izniyle. Benim günahlarımı affeden... ...iyiliklerimi kat kat... ...fazlasıyla mükafatlandıran bir Rabbim var. Hangi kul... ...hangi insan... ...hangi evlat... ...değil mi? Hangi köle... ...efendisinin, hangi çocuk babasının... Hatalarını affetmesi karşılığında, hatalarını görmezlikten gelmesiyle birlikte daha doğrusu. Gelmesiyle birlikte, iyilikleriyle, iyiliklerini de kat kat fazlasıyla mükafatlandırmasından dolayı o babayı sevmez, o köle böyle bir efendiyi sevmez. Hata ediyor, vazgeçiyor, özür dilerim diyor, tamam affettim diyor. İyilik yapıyor. Aferin çok güzel, al sana bu iyiliğin karşılığı diyor. Böyle bir köle efendi ilişkisi düşünün. O kölenin o efendiye minnattar kalmaması mümkün mü? Onu sevmemesi mümkün mü? Cenab-ı Allah bize iyiliklerimizin bir değil, on değil, yerine göre yedi yüz kat fazlasını vermeyi vaat ediyor. Yerine göre... Kat kat fazlasını, ne kadar vereceğini biz bilmiyoruz. 700'ü yüzü de aşan miktarlarla mükafat falan var. İşin gerçeği de budur yani. Cennette manzara, mükafat manzaralarından bir tanesi bile, bir tanesi bile, Rabbim nasip eylesin. Bizim bütün iyiliklerimizin, hayat boyu işleyebileceğimiz bütün iyiliklerimizin, kat be kat fazlasından o fazlası olacağından hiç şüpheniz olmasın. Niçin? Çünkü evvela oradaki güzelliklerin dünya güzellikleriyle kıyası mümkün değil, saniyen ebedidir. Kalıcıdır. Kalıcıdır. Çok güzel günlerimizin hepimiz geçmiştir. O günler devam etseydi iyi olurdu diye düşünmediğimiz düşünmememiz mümkün mü? Elbette düşüneceğiz, insanız. İnsanoğlu, tabiatı itibariyle iyiliklerin ve güzelliğin devamına meyyaldir. Bu gayet tabidir. İşte cennet böyle bir şeydir. Cennette hiçbir güzelliğin sonu gelmez. Artar eksilmez. Olduğu gibi de kalmaz. Artar eksilmez. Böyledir. Onun için Cenab-ı Allah'ın mağfiret ve merhameti pek yüce pek üstün ve çok güzel idrak edilmesi gerekir. Devam ediyor Musa Aleyhisselam'ın kalbi rahatlatılıyor. Çünkü o vahye muhatap olmanın ateş diye zannettiği yerden kendisine ben Allah'ım diye sesleniliyor. Bu halin dehşetini bizim anlayıp idrak etmemiz mümkün değildir. Mümkün değildir. Fakat çok cüz'i bir şekilde anlayabiliriz. Söyleyeni görmediğiniz sağdan soldan birileri size sesleniyor. Kimsiz çok neredesin, in misin, misin, diye hayret edersiniz, şaşırırsınız, korkarsınız, dehşete kapılırsınız. Böyle bir vaziyet. Hmm. Cenab-ı Allah işte devam ediyor. Ve edhiliyedeke fi ceybike Elini cebine sok. Öyle değil ha. Ceyb ...bizim Türkçedeki cep değildir. Para çıkarmayacak. Ceyb, yaka oyuğu demektir. Elbisenin... ...yaka oyuğu demektir. Yani... ...elbiseni giyinmek için açılmış olan... ...şu yaka oyuna, şu şekilde elini... ...onun için... ...koynuna sok diye tercüme etmişlerdir... ...Türkçeye. Mealler... ...genelde ve doğru mealler... ...mana itibariyle... ...elini yakana sok... E Türkçe'de böyle bir kullanım yok. Elini koynuna sok, manası güzeldir. Tehruc beydâe min gayri su'id. Herhangi bir rahatsızlık söz konusu olmaksızın bembeyaz, apaydınlık çıkacaktır. Parıl parıl parlayacaktır. Musa Aleyhisselam Esmerdi. Onun için elinin beyaz olması hem bir mucizedir hem de bir hastalığa alabet bir hastalık neticesi böyle beyazlaşmış olabilir mi vehmini gidermek için hiç merak etme. Kimse onu hastalık zannetmeyecek. Diyor. Senin o mucizen görüleceği vakitte kimse onu hastalık zannetmeyecek. Anlamı Kalbine ifadeyende seyirleştiriliyor ki Musa aleyhisselam böyle bir korkuya kapılmasın. Çünkü Musa aleyhisselamın bu vahiy neticesinde kafirlerin, Firavun ve Ali'nin hanedanının etrafındakilerin itiraz olarak kendisine neleri söyleyebileceklerini de hesaba kattığını göreceğiz. Diğer kıssalardan bunu böylece görüyoruz ve biliyoruz. Fi 9 ayet ila Firavuna ve ve kavmine göstereceğin dokuz mucize arasında yani o mucizelerden birisi olmak üzere elini koynuna sok herhangi bir hastalık olmaksızın bembeyaz çıkacaktır. İnhum kanu kavmen fas şüphesiz onlar fasıklar topluluğu, bir fasık kavim idi. Fasık bir kavim idiler. Bununla Musa Aleyhisselam'a ayetlerin başında bahsedilen ben seni rasullerden kıldım. Alemlerin Rabbinin bir Resulüsün sen deniliş sebebi niçin Resul gönderileceği ve bu risalete nasıl hazırlandığı Musa Aleyhisselam'a adım adım ne yapılmış oluyor gösterilmiş ve anlatılmış oluyor. Evet bir namazımızı kılalım kaldığımız yerden devam ederiz inşallah. Buyurun. Evet Bismillahirrahmanirrahim. F, l, m, m, a, j, a, t, h, m, a, Bizim ayetlerimiz onlara açık açık gözle görülecek şekilde. Ayan beyan, ...besbelli... ...gelince... ...kâlu hâzâ ...bu apaçık bir sihirdir dediler. Ayetleri mucizeleri olduğu gibi... ...anlayacak, itiraf edip kabul edecek... ...ve bu ayetlerin işaret ettikleri istikameti... ...izleyip takip edecek yerde... Bu ayetlerimeler bu ayetlere bu mucizelere bu apaçık bir sihirdir diyorlar. Çünkü o zaman için onların bildikleri, bildikleri ve insanın yaptığı en olağanüstü işe sihir ürünü şeyler diyorlardı. Herkes yapamıyor ama yapanlar, gösterebilenler insanlardı. Cenab-ı Allah buradaki mucizelere ayetler diyor. Ayet bir ayetin çoğulu. Kur'an-ı Kerim'de ayet kelimesi üç temel manada kullanılıyor. Birincisi mucize burada olduğu gibi, burada olduğu için mucize diyoruz. İkincisi Kur'an'ın ayetleri, Kitab-ül Fussilet Ayatuhu gibi. Böyle bir kitaptır ki ayetleri geniş geniş açıklanmıştır. Üçüncüsü kainattaki ilahi mucizeler. Mucizeler. Hepsinin ortak vasfı mucize oluşlarıdır. Kainattaki Allah'ın varlık ve birliğine delil hiçbir hadisenin benzerini kimse yapamaz. Hiçbir varlığın benzerini yapamaz. Onlar başlı başına bir mucizedirler. Allah'ın peygamberlere verdiği mucizelerin benzerini hiç kimse yapamaz. Onlar mucizedirler. Kur'an ayetlerinin benzerini hiçbir kimse ortaya çıkaramaz. Dolayısıyla Allah'ın ayetleri karşısında bizim tutumumuz ne olacak? Onlara iman etmek ve o ayetlerin işaret ettiği manaları bilip öğrenmek, kavramak, gerekleri neyse onu yapmak. Şu anda muhatap olduğumuz ayetler yine üç tanedir. Kur'an hem bir peygamber mucizesidir, aleyhissalatü vesselam Efendimizin mucizesidir. Hem de onun her bir ayeti üzerinde ayrıca düşünmemiz, kavramamız, anlamamız, anlatmamız gereğini yerine getirmemiz gereken ilahi mucizevi buyruklarla dolu bir kitaptır hem de bize kainattaki ayetleri iyice okuyup anlamamız gerektiğini, gerekleri neyse de onu yerine getirmemiz gerektiğini bildiriyor. Mesela şu anda hatırıma gelen bir örnek vereyim. Allah bize denizde yürüyen, hareket eden gemilerden bahsediyoruz. Rüzgar olmasaydı gemilerin de denizin üzerinde hareketsiz duracağını belirtiyor. Rüzgarı ve kuşları zikrediyor. Adeta bakın gemilerin rüzgarda hareket ettiği gibi deniz üzerinde rüzgarın göklerde Kuşları da hareket ettirdiği gibi, kuşların hareket etmesine imkan verdiği gibi. Gemiler sizin sanatınız, eserinizdir. Aklınızı, fikrinizi, ilminizi, tecrübenizi kullandınız. Dolayısıyla havada uçan gemilerinizin de olması mümkündür. Adeta işareti de var gibi. Şimdi biz ümmet olarak ben hep, Sırası geldikçe bunu söylüyor Biz belki Allah'ın ayetlerini, Kur'an'daki ayetlerini bir yere kadar anladık. Gereklerini de yaptık. Belki Kur'an'ın ayetlerini, Kur'an'ın mucizelerini bir dereceye kadar anladık, idrak ettik, gereklerini yerine getirdik. Fakat kainattaki ayetleri en azından 300-400 yıldır gereği gibi anlayıp idrak edip gereklerini yerine getirdiğimizden söz edemeyiz. Bu da hazin bir vakamızdır. Ümmetin ne yapıp edip Allah'ın ayetlerinin tamamını yani Kur'an-ı Kerim'de bahsettiğim ayetin üç tane temel anlamı ile ilgili ayetlerin tamamını Kur'ani ayetleri, kevni ayetleri ve mucize kabilinden olan ayetleri anlayıp idrak etmemiz gerekiyor. Gerekleri yerine getirmemiz gerekiyor. O zaman insanlar yaptıklarımız karşılığında bize sihirbazlık yapıyorlar diyebilir desinler. Akılları ermeyecek çünkü. Akılları ermeyecek. Harun-ı Reşit rivayete göre, tarihte anlatıldığına göre çağdaşı şarılmana, şarılkende diyorlar, bir çalar saat hediye ediyor. Bu çalar saat saat başı çalıyor. Çalınca bir kuş saatin dışına çıkıyor ve saat kaçsa ötüşünü o kadar tekrarlıyor. Şarken ve çevresindeki ilim adamları eğer var idiyse bunu anlayamıyorlar, izah edemiyorlar. İşini gücünü günlerce bırakmış, devletin yönetimini kim bilir ne kadar aksatmış orası da bilmiyoruz. Tamam mı? Saatin her taraftan saati kontrol ediyor, etrafında dönüp duruyor. Şeytan ne zaman içine girecek ve bu kuşu çıkartıp öttürecek. Olayı böyle anlıyor. Şimdi o halde bu hale gelmek bir ümmet için gerçekten çok acı. Çok acı. Ta İngiltere'den kalkıp İngilizlerin aslan yürekli dedikleri chart hastalanıyor. Filistin'de Etrafındaki papazlar, doktorlar, bilmem neler vesaireler içine girmiş olan cinleri çıkarmaya çalışıyor. Salahaddin Eyyubi bunu haber alıyor. Tebnihli kıyafetle bir gezgin doktor kılığında gidiyor, onu tedavi ediyor. Tedavi edince Richard onu tanıyor. Sen Selahaddin'sin buraya nasıl geldin? Doktorluktan ne anlarsın? Diyor. Selahaddin Eyyubi hem doktordur, hem askerdir, hem idarecidir, hem de ifade ise derviştir. Ondan sonra gizlice ona güvenlik görevlileri veriyor. Onu sakın çevresine memleket şeyine uzarıp topraklarına girinceye kadar bizden kimse ona sataşıp ona zarar vermesin Düşmanı. O ayrı bu ayrı diyor. Nasıl geldin diyor. Niye geldin diyor. Biz seninle düşmanız. Çarpışıyoruz. Barış vaktinde geldim diyor. Savaşmadığımız bir zamanda geldim diyor. Gece vaktinde geldim. Senin benim düşmanım olman ayrı bir şeydir. Hasta olarak bana muhtaç olman ayrı bir şeydir. Biz insanların ihtiyaçlarını kendi aleyhlerine kullananlar değilsiniz diyor. Bir ananı söyleyeyim? Askerimiz at sırtından inmeyen bir komutanımız, aynı zamanda bir tabip. Niye şu anda yeryüzünün en cahil ümmeti biz olalım? Niye yüzünün en bilgisiz ümmeti biziz? Gerçekten bu yaratan Rabbinin adıyla oku diye ilk emri bu şekilde gelen bir kitabın müntesipleriyle bağdaşmıyor. Bunu kabullenmek inanın çok zor. Onun için tekrar edeceğimizi söylediğimizi tekrar edeceğiz. ...çok çalışacağız. İyiliklere, güzelliklere, hayırlara, başarılara doymayacağız. Kendimizi haşa ilahlaştırmak için değil... ...bu ümmeti Allah rızası için bulunduğu noktadan... ...bir adım daha ileriye taşımak için. Çünkü bu ümmetin iyiliği, beşeriyetin iyiliğidir. Öbürlerinin ilerlemesi ve yükselmesi akideleri, insanlara bakışları, kainata bakışları, beşeriyete bakışları bozuk olduğu için faydasına olmuyor insanlar. Onları da bu hallerinden kurtarmak bize düşüyor. Sorumluluğumuz büyük yani. Onun için çok çalışıp uğraşmak zorundayız. Ama biz ilme Başarıya doymayan kimseler olmak yerine devamlı köşe dönmek arzusuyla nesiller büyüttük. Haydi köşe dönelim. Nasıl dönersek dönelim. Yakışmaz bize. Var çok küçük hedefler, çok küçük maksatlar. Senin iyiliğin ve güzelliğin başkalarına faydalı olacağın kadardır. Bu budur. Senden başkalarına insan olur, mümin olur, kafir olur, hayvanat olur, cemadat olur, her neyse. Çevre olur, tabiat olur. Senin dışındakilere ne kadar faydalıysan Müslüman olarak o kadar iyisin. O kadar iyisin. Bu budur. Başkalarına faydalı olacak salih ameller işlemek nafile ibadet kılmaktan daha iyidir. Nafile ibadetten daha iyidir. Sabaha kadar namaz kıl. Senden başka kimseye faydan olmaz. akılma mı demiyorum ha Sakın kimseye alacağım namaz. Fakat aynı zamanda iki rekat mi kılacaksın faraza ama bir kimseyinin elinden tutup camiye mi götüreceksin? Mesela. O ama şahsı elinden tutup camiye götürmen iki rekat nafile namaz kılmandan iyidir. Çünkü bu vesileyle onun kılacağı camide alacağı sevaplar kadarını da alırsın. Ona faydalı olmuş olursun. Bu insanın camiye ulaşmasıyla elde edeceği mutluluğu da sen sağlamış oluyorsun. Ona sen sebep oluyorsun. Ve buna benzer. Evet. Kendileri bu ayetleri inkar ettiler ve cahhadu ve istaiqanatha enfusuh. Niçin? Çünkü bir önceki ayet-i kerime'de belirtildiği gibi o mucizeler gözle görülecek kadar açık, seçik ve netti. İnkar edilecek türden şeyler değildi. Ama onlar o mucizeleri inkar ettiler. Cahhada <gülüyor> fiili bilerek bir şeyi inkar etmeye denilir. Veya inkar edilmesi imkansız bir şeyi kabul etmemeye denilir. Cuhud odur. Onun için ayet-i kerime enfusu. Halbuki içten içe kalplerinden o mucizelere kesinlikle doğru olduklarına inanıyorlardı. Onlara inanıyorlardı değil, doğru olduklarına inanıyorlardı. İnansalar zaten inkar etmeyecekler. Bir şeyi bile bile inkar etmek var, cehaletten dolayı inkar etmek var. Cehaletten dolayı inkar etmenin günahı hiçbir zaman bile bile inkar etmenin günahı kadar değildir. Bile bile inkar etmek daha büyüktür. Mesela ayet-i kerime Peygamber Efendimiz'e aynı kökten gelen fiil ile birlikte fiil kullanarak şöyle hitap ediyoruz. Kab bilme inne la yahzunukellezina yaqulun velakinz zalimina biayetillah yechedun Onların söylediklerinin seni üzdüğünü biliyoruz ey Muhammed. Fakat o zalimler Allah'ın ayetlerini bile bile inkar ediyorlar. Cahh ediyorlar. Kabul etmiyorlar. Ne diyor Ebu Cehil? Nüzul sebebi odur. Ve benzerleri ey Muhammed. Biz seni yalanlamıyoruz. Sen yalan söylemiyorsun. Doğru söylüyorsun. Fakat biz senin getirdiğine inanmıyoruz. İşte cah budur. Bile bile inkar ediyorsun. Madem Muhammed'in doğru söylediğini biliyorsun. Yalan söylemediğine inanıyorsun. Nasıl olur onun getirdiklerini inkar ediyorsun? Bu açıklanamaz bir ruh halidir. bunun tek izahı vardır küfürleri kalplerinin mühürlenmesine sebep olmuştur küfürleri inkarları hakka ve hakikate düşmanlıkları o kadar ileri bir dereceye varmıştır ki artık kalpleri nefisleri doğruluğuna inansa bile içten içe kalpten kalbe onu kabul edemiyorlar işte bu Burada da cahdin sebebi iki kelimeyle açıklanıyor. Vesteyqalatha enfusuhum zulmen ve Zulüm Zulm ve büyüklük taslayarak. Yücelik taslayarak inkar ettiler. Buradaki zulmen ve uluan cahdun cahidun cahdin halini anlatıyor. Ne şekilde inkar ettiler? Veya niçin inkar ettiler daha doğrusu sebep bildiriyor. Niçin? Mefulün liacli iddiyor buna. Zalimlik ettikleri için, büyüklük tasladıkları için, kendilerini üstün gördükleri için onlar içten içe doğruluklarına inandıkları halde bu mucizeleri bile bile inkar ettiler. İzahı bu. Zalimlik ve üstünlük taslamak. Soruyor sahabi peygamber efendimize. Ya Resulallah. Ben o manada hadis. Ben ayakkabımın güzel olmasını, ayakkabı bağımın güzel olmasını, elbisemin güzel olmasını seviyorum diyor. Bu kibir midir diyor. Büyüklenmek midir diyor. Kibir o değildir diyor. Kibir. Hakkı bile bile inkar etmek ve insanlara tepeden bakmaktır diyor. İşte kibir, bunlardaki kibir kendilerini bu hale getirdi. Zalimlikleri hakkı bile bile inkar etmeleridir. Ondan dolayıdır asana kibir. Büyüklenmeleri de öbür türlü. Hakka karşı mucizelere karşı büyükleniyorlar. Ve bu Musa'yı daha biz dün lütfederek büyüttük. Öldürebilecekken öldürmedik. Küçükken büyüttük, şimdi gelmiş bize bunları söylüyor. Nasıl olacak bu iş, böyle şey olur mu? Bizde de bazen böyle olmuyor mu? Benzeri ufak bir minyatür şekli. Oğlum ben 70 yaşına gelmiş bir adamım, sen mi bana öğreteceksin bu onun kalıntısıdır ha. Aman dikkat etsin Müslümanlar. Hepimiz dikkat eder. Hak. Küçük büyük dinlemez kardeşim. Allahü Teala kime lütfederse ona nasip eder. Sana düşen de nefsin kabul etmese bile o zaman da kıymeti olur. Nefsine rağmen o hakkı kabul etmektir. Veya ya ben kırk yıldır böyle düşünüyorum kardeşim. Bundan nasıl vazgeçerim? Geç kardeşim geç. Geçmen gerekiyorsa geç. Hak Hazreti Ömer'in dediği gibi Hakka dönmek batılda ayak diretmekten iyidir diyor. Allah Allah. O kadar özel bitti. Kime diyor bunu? Bu Musa el-Eş'ariye yazdığı... ...hakimliğin esasları... ...bu dünya adalet tarihine... ...geçmesi gereken geçmiş olan hatta... ...bir mektuptur, bir sayfaliktir. Sakın ha diyor... ...dün verdiğin bir hükmün yanlış olduğunu... ...ertesi gün anlarsan... ...vermiş olduğun hükmün tekrar seni... Hakka dönmekten alıkoy basın. Biz Ebu Musa'dan mı büyüyüz? Hazreti Ömer Ebu Musa'ya bile dün bir yanlış karar verdin ertesi gün onun doğru olduğunu öğrendiğin vakit geç. Bırak o kararını yeniden düzelt. Çünkü hak büyüktür. Hak benim 30 yıl batılda kalmamdan büyük değil midir? Hatta hak o kadar büyüktür ki beni 30 yıllık batılımdan kurtarıyor ve o batılımı hükümsüz kılıyor. Ve balinden de kurtarıyor. Tevbe tevbe nasip ediyor. Ama biz diyoruz ki nasıl olur? Ben 30 yıl böyle yaptım, niçin değişeceğim? Bu cahili mantıktır ya. İslam mantığı değil bu. Müslüman tıpkı faraza elinde ekmek soğan yemeğe koyulmuşken hatta yemekteyken bir anda en sevdiği yemek buyurun sana ikram ediliyor. Yok ya ben şimdiye kadar karnımın yarısını ekmek soğanla doldurdum geri kalanını yine öyle devam edeyim mi der. Akıl mıdır bu? Karışım, daha güzel yemek geldi. Kuru ekmekle soğanı bir kenara bırak. Bulamadığın zaman yine yersin gerekirse. Şu anda bu var. İşte hakkı görmüşse bir kimse ben şu kadar yıldır aksi kanaatteydim derse efendim o söyleyeyim kart kemalistler kart gibi kalır. Maalesef ona benzer. Böyle şey olur mu ya? Ben babamdan dedemden beri de halk partiliyiz biz. Değişmeyiz. Veya şu partiliyiz. Değişmeyiz. Öyle şey bu olur ya. E Cahilleri, cahiliye insanları da böyle demişti. Biz atalarımızı bu yolda bulduk, bırakmayız. Onun için hakkın hatırı büyüktür. Hak tıpkı Mehmet Akif'in Allah rahmet eylesin dediği gibi Cenab-ı Allah'ın namütenahi esması var. En başı hak. Ne büyüktür şey. Hakkı tutup kaldırmak. E, her birimiz ben şu kadar yıldır böyle düşünmüyordum dersek hakka nasıl sahipleneceğiz? Aa, yerli yersiz, sebepli sebepsiz kanaatlerimizi değiştirin ve kanaatlerimizi değiştireceğiz demiyorum. Kanaatimizin yanlışlığı ortaya çıkarsa, hatta doğru olmakla birlikte daha doğrusunu görürsen, el hak ya'lu ve la yu'la aleyh. Hak hep yükselir fakat hakkın üstüne çıkılamaz, çıkılmamalıdır. Buna dikkat edelim. Aksi takdirde maazallah Cenab-ı Allah'ın bize gösterdiği bu örneklere az da olsa benzermiş oluruz. Onlar da, nasıl olur ya? Biz şimdiye kadar Firavun'a taptık. Firavun, nasıl olur? Şimdiye kadar ben ilahtım. İlahla ondan mı vazgeçeceğim diyor. Bu işin vardıracağı insanı vardıracağı nokta budur. Hakkı bile bile inkar etmenin insanı vardıracağı nokta nefsinin firavunlaşmasıdır maazallah. Hakkın önünde boynumuzun gerçekten kıldan ince olması lazım. Rabbim onun için Peygamber aleyhissalatü vesselam <Sessizlik> Allahümme erinel haqqa haqqan ver zuknet tiba'a buyurmuştur. Allah'ım bize hakkı hak olarak göster. Demek ki hak bizim yanlış bakışımızın neticesinde bazen batıl görünebilir. Hakkı hak olarak göster. Bu kadarla da kalmayayım diyor. وَرْزُقْنَ اَتْتِبَاءَهُ Ve ona tabi olmayı da bize nasip et. Bize amin Allahümme amin. فَنْغُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِد۪ينَ Çünkü hakkı bilerek reddedip kabul etmemek veya hakkı inkar etmenin neticesinde ne olur? Haksızca baş kaldırmanın neticesinde Büyüklenerek baş, Hakk'a başkaldırmanın neticesi ne olur? Her şey bozulur. Çünkü Hak ortadan kalkarsa fesad olur. Onun için Cenab-ı Allah o halde fesat çıkartıcıların bozgunculuk yapanların akıbetinin nasıl olduğuna bir dön ve bak. allah Teala onları ne yapar? Helak eder. Şimdi Cenab-ı Allah, Musa Aleyhisselam'ın soyundan gelen iki peygamberi daha mevzu bahis burada. Çünkü Nem Suresi göreceğiz. Bilhassa Davud Aleyhisselam bile Süleyman Aleyhisselam'ın mazhar olduğu lütufları anlatıyor. E onlar kimden geliyorlar? Musa Aleyhisselam'ın soyundan geliyorlar. Musa Aleyhisselam kimin soyundan geliyor? Yakup Aleyhisselam'ın soyundan geliyor. Yusuf Aleyhisselam vasıtasıyla Mısır'a yerleşiliyor. Onlar kimden geliyor? İbrahim Aleyhisselam. Şimdiye kadar bütün bu kıssalar ne yapılmıştı? Uzun boylu yeri geldikçe anlatılmıştı. Şimdi Cenab-ı Allah bize burada... Bir daha Davud ve Süleyman aleyhisselamı anlatıyor. İlim kelimesi Kur'an-ı Kerim'de gerçekten çok kapsamlı. Bakınız burada nubuwat ilmini kapsıyor. Okuyacağımız ayet-i kerimede diyor ki: "Ve lakad atayna Davuda ve Süleymana ilma." Andolsun biz Davud'a ve Süleyman'a bir ilim vermiştik. Nitelikleri, özellikleri belli bir ilim vermiştik. Eğer eliflam olmuş olsaydı bu olmazdı. Yani el ilme denilmiş olsaydı biz onlara ilmi vermiştik. İlmin her türlüsü anlaşılabilirdi. Ama burada ilme denilerek onlara ait Özel bir ilim verildiği anlaşılıyor. Ama dikkatimizi çeken husus şu, onlara verilen bu bilgiye, bu özelliğe ilim denilmiş olmasıdır. Peki ilim neyi gerektiriyor? Her bir nimet, o nimetin sahibine minnettar olmayı gerektiriyor. Bu fıtri ve tabii bir şeydir. Biz insanlar da böyleyiz zaten. Bize bir iyilikte bulunanlara bir şekilde teşekkür etmeye, hatta imkanımız olursa onların iyilikleri gibi bir iyilikte bulunmaya, hatta imkanımız olursa fazlasını yapmaya gayret ederiz. Onun için yapamazsak ne oluruz? Teşekkür ederiz, hamd ederiz. Ve kâle elhamdülillah, elhamdülillah dediler. Hamd Allah'a mahsustur dediler. Bundan dolayı biz yalnız Allah'a hamd ederiz dediler. <gülüyor> o Allah ki ellezî faddalana alâ kesîrin min ibâdihi'l mü'minîn. O Allah ki bizleri mümin kullarından birçoğuna bizi üstün kıldı. Bir çoğuna. Böyle demeleri aynı zamanda onların Allahü Teala'nın dilediği kimselere dilediği gibi kendilerinden de fazla gerekirse lütufta bulunabileceğini bilmelerinden dolayıdır. Ve aynı zamanda kendileri ve herkes kainat üzerindeki lütfu Allah'tan başka kimsenin veremeyeceğini, veremeyeceğini bildiklerinden dolayıdır. Onun için elhamdülillah dediler. Ham Allah'a mahsustur. O Allah ki bizleri mümin kulları arasından pek çoğundan ne yapmıştır? Üstün kılmıştır. Ve var ise Süleyman Davud. Süleyman Davud'a mirasçı oldu. Davud'un mirasına sahip oldu. Ve kâle ya eyyuhennâs dedi ki Süleyman Aleyhisselam yine ilim kelimesi ullimne mantıkat tayir bize kuşların dili öğretildi. Kuşların dili Burada eliflam Allah-u Alem cins içindir. Yani her uçan kuşun dili bize öğretildi. Anladık. Onlar da, kuşlar da onların dilinden anlıyordu. Akıl hayal almaz bir mucizedir. Davut aleyhisselam tesbihat getirecek. Subhanallah diyecek gökte uçan kuşlar, dağlar, onun tesbihatına katılacak, cevap verecek. Allah-u Ekber. Şimdi, biz de Allah'ı zikrettiğimiz zaman, etrafımızdaki kainatın da bizimle beraber Allah'ı zikrettiğini düşünerek, huşu ile, vecd ile allah Teala'yı zikredelim. Evet, onlar da inanın zikrediyorlar fakat zikirlerini anlayamıyoruz. Ayet-i Kerime böyle diyor. O halde onların da zikrettiklerini düşünerek huşu'u dolu bir kalple biz de zikredelim. Ey insanlar! Ullimna mantıkat tayyir. <gülüyor> Bize kuşların dili öğretildi. Ve utina min kulli şey. Ve bize her türlü bir şeyden, her bir şeyden verildi. Her bir şeyden verildi. İnne hâze lehüvel fadlul mubîn. Şüphesiz bu pek açık bir lütuftur. Başta hamd ediyorlar ve nimetleri sayıyorlar. Çünkü hamd Sözün başında da yapılır, sonunda da yapılır. Ve en güzeli, sözün başında da Allah'a hamd ile başlamaktır, sözü bitirirken de Allah'a hamd ederek bitirmektir. Dekim, Saffat suresi nasıl bitiyor? Subhan Rabbi ki Rabbi'l-İzze ama وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَل۪ينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ Allah'u Ekber. Tevhid evvela dile getiriliyor. Çünkü en büyük nimet tevhiddir. Tevhid nimetinden haberdar olmak, o nimete sahip olmak bütün nimetlerin büyüğüdür. Onun için senin izzetin sahibi olan Rabbim, o kafirlerin her türlü nitelemelerinden münezzehtir. Bütün rasullere de selam olsun. salatu vesselam. Ve alemlerin Rabbi Allah'a ve hamd Allah'ın Rabbi Allah'a, alimlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Onun için sözlerimizi başlarken de bitirirken de hamd ile bitirmeye özellikle güzel sözlerimizi Allah'ı zikretmeyi İslam dinini anlatan hatta ve hatta oturup kalktığımız çeşitli konulardan bahsettiğimiz belki gıybet yaptığımız belki lüzumsuz konuştuğumuz belki yanlış sözler söylediğimiz Meclislerimiz bire dağılırken Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın meclis Kefareti duası diye bilinen duasını yaparak ayrılmamız lazım ki onda da Allahü Teala'dan istiğfar var. efendim Allahü Teala'ya hamdü selam var. Meclisimizi dağıtırken bile şey edeceğiz. İnne hâzâ lehû el fadlul mubîn insanın Allah'ın üzerindeki nimetlerini itiraf etmesi Allah'ın önündeki ubudiyetine daha bir üstünlük, meziyet, güzellik kazandırır. Kendini daha çok kul hissedersin. O nimetler ondandır dersin. Bende bir şey yok. Bu nimetlerin sahibi ben değilim ki. O sahip kıldığı için bunlar bende var. Onları ben kendi gücümle, imkanımla elde edemedim. O sahip etti, lütfetti, bana ihsan buyurdu. Dilediği zaman da alır ha. Hiç şey yok. Zor değildir haşif. 50 yıl, 60 yıl ilim tahsil edersin, bir anda hafızan sıfırlanır. Bunama dediğimiz hastalık böyle bir şeydir. Her birimizde olur. Bazen bir bir ismi Allah Allah ya. Çok iyi bildiğimiz bir isim, çok iyi bildiğimiz bir kitap ismi, bir şahıs ismi, ne bileyim bir şehir ismi, bir şey. Birden hafızamız dolu veriyor. O ismi hatırlayamaz. Ha, bu bizi hizaya getirmek içindir, bir hatırlatmadır. Kendini bir şey zannetme. Hafızan kuvvetliyse ben kuvvetlendirdim. Bir şey biliyorsan ben öğrenmeni sağladım. Onun için melekler bile Sübhaneke la ilme illa maallemtene demişlerdir. Seni her türlü eksiklikten tenzih ederiz Rabbimiz. Biz ancak senin öğrettiğini biliriz. Sen öğretmediğin bir şey bilmemize imkan yok. Bilgi de onun, varlık da onun, hepsi onun hepsi oldu. Onun için burada Allah bize her şeyi verdi ve şüphesiz bu apaçık bir üstünlüktür derken Davud Aleyhisselam ile Süleyman Aleyhisselam size vermedi ufak tefek adamlar demiyorlar. Bunu söylemek istemiyorlar. Aksine bu nimetlere sahip olmayan insanlara göre Kendilerinin Allah'a daha çok şükür borçlu olduklarını anlatıyorlar. Üzerimizdeki nimet çok daha fazladır diyorlar. Bizim ona daha çok kul olmamız gerekiyor. Bizim ona daha çok ibadet etmemiz, ona daha çok şükretmemiz, onun lütuflarını daha çok hatırlamamız, dile getirmemiz, anmamız ve gereklerini yerine getirmemiz gerekiyor. Yoksa... Hey, bak, ey ufak adamlar. Öyle demiyorlar, haşa. Haşa. Onun için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, ben bir günde yetmiş defa, bazı rivayetlerde yüz defa, Allah'tan mağfir ettilerim, diyor. Niçin? Çünkü Allah'ın onun üzerindeki lütfu çok büyük. Ve kâne fadlullâhi aleyke azîmâ. Allah'ın, senin üzerindeki lütfu pek büyük diyor. Ya Resulallah diyor Aişe radıyallahu anh nevali demez. Allah senin geçmiş ve gelecek bütün günahlarını bağışlamışken. Neden bu kadar ibadet ediyorsun? Kendini yoruyorsun. Öyle mi? Gerçekten büyük nimet değil mi? Efe la ekunu abden şükura diyor. Allah Allah. E durum böyle dediğin gibi peki ...şükreden bir kul olmam gerekmiyor mu? Şükretmiş olabilir miyim? Hayır. Ama yapabildiğimi yapıyorum. Yapmam gerekiyor yani. Yapmam gerekiyor. Peygamberler bizim örneğimizdir. Onlar Allah'ın nimetlerini... ...dile getirdiler. Biz de dile getireceğiz. Allah'ın nimetlerine şükrettiler... Biz de şükredeceğiz. Allah'ın üzerlerindeki nimetlerinden başka kulları azami ölçülerde faydalandırmaya çalıştılar. Biz de faydalandıracağız. Onların yolu bizim yolumuz olmalı. Sadece onları anıp, vay be ne büyük insanlardı falan demekle peygamberler anılmış olmaz. Peygamberleri meziyetleriyle, özellikleriyle, güzellikleriyle ne kadar yaşatabilirsek ve onları ne kadar yaşayabilirsek, biz o kadar peygamber izinden giden insanlar oluruz. Cenab-ı Allah onların güzel yollarından, hiçbirimizi ayırmasın, her geçen gün o güzel yollardan, daha da emin adımlarla, daha güçlü bir şekilde yürümeyi nasip vermeyiz. Allah'ın nimetlerinden birisinin örneğini görelim. Diyor ki, ve hüşr ile Süleyman'a cundu'hu min el ve ve Allahu ekber. Allahu ekber. Süleyman'a cinlerden, insanlardan, kuşlardan bütün orduları toplanıp bir araya getirildi. Fehun <gülüyor> yuz'un <gülüyor> onlar grup grup Geçit yapmaktadırlar. Bugünkü dile dille tercüme edersek. Geçitlerini yapıyorlar. Süleyman Aleyhisselam'ın önünden ifade endişe intizamlı bir şekilde resmi geçit yapıyorlar. Kur'an'da aslında muhtaç olacağımız her ilmin en azından temel esası var ve o ilimde layiki ve çiğ ile ilerlemeyi öğretir. Bu budur. Burada da bize intizamlı, <gülüyor> disiplinli, tertipli olmamız gerektiğini, hatta ifadelerinde ise adeta askerlik ilminin temel ilkelerinin yer aldığını görüyoruz. Onlar Süleyman'ın önünde toplandılar, cinler. İnsanlar ve kuşlar her birileri kendi özelliklerine, kabiliyetlerine ve mertebelerine göre toplandılar. Karma karışık değil. Yüzeon odur, fakat yüzeon çünkü vezafili bir usul çerçevesinde arkadan ileriye doğru itmektir, yürütmektir. Gütmektir. Bu budur. Onlar bugünkü dille böyle tercüme edebiliriz rahatlıkla. Onlar disiplinli, evetim planlı bir şekilde olması gerektiği gibi hareket ediyor ve geçitlerini öylece yapıyorlar. Bu az nimet midir? Cinler var, insanlar var, kuşlar var. Böyle bir nimet. Verilmiş bir nimet değil. Benzeri görülmüş bir nimet değil. Nitekim Süleyman Aleyhisselam'ın duası da buydu. Rabbim bana benden sonra hiç kimseye verilmeyecek bir mülk ver. Hakimiyet ver. Ekemenlik ver. Hükümdarlık. Krallık ver. Benden sonrasına. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da diyor ki Dün diyor Cinlerden öyle birisini Şeytanlardan öyle birisini yakalayacaktım ki Onu Cami duvarların direklerinden Birisine bağlayacaktım Sabahleyin de gelip Medineli çocuklar Onunla oynayacaklardı Oyuncak gibi. Sonradan Süleyman kardeşimin Duasını hatırladım. ...bunu yapmaktan vazgeçtim diyor. cenab Allah ona o duayı hatırlatıyor. Çünkü bu mülk... ...benden başkasına verir misin? Peygamber aleyhissalatü vesselam bundan Yani bu sıradan bir hadise değil. Sıradan bir hadise değil. Dünya hükümdarlarına da bir mesajdır. Bakın... ...cinlere, insanlara, kuşlara... ...egemen olan Süleyman... ...bu hakimiyetiyle, bu krallığıyla, bu mülkü saltanatıyla... ...çizginin dışına çıkmadı. Ey dünya hükümdarları, varlıklıları, sahipleri, şunları, bunları... ...sakın sahip olduğunuz imkanlar... ...sizleri benim yolumun dışına çıkmaya sebep olmasın, itmesin. Nimetler arttıkça az önce söylediğimiz gibi... ...şükrünüzün ve Allah'ın önündeki tevazuunuzun artması icap ediyor. Muhtaç olan ihtiyacı sebebiyle Allah'ın önünde zilletle eğilecektir. Üzerinden daha çok nimetler bulunan kimse de... ...o nimetleri verene daha çok şükretmek için Allah'ın önünde eğilecektir. Her halükarda kul Allah'ın önünde eğilecektir. Onun emir, hüküm ve fermanının önünde boynunu kıldan ince tutacaktır. Çünkü her şeyin mülkü tasarrufu sadece ve sadece yalnız ve yalnız onun elindedir. Malikül mülk olan, her şeye kadir olan Cenab-ı Allah'ın bizde, üzerimizde, ümmet üzerinde, hatta beşeriyet üzerinde en güzel, en lütfuyla, en büyük lütuflarıyla muamelede bulunmasını, tasavvufta bulunmasını niyaz ede Resulullah. Subhane Rabbike Rabbil Hazreti Amma yasifun, ve selamun aleyhul mursalin ve elhamdülillahi rabbil alemin.